Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Medine'de gelen hükümler 3. bölüm. Daha önce ilk sunumda söylediğim gibi Medine'de gelen hükümleri incelemeden önce temeldeki bazı esasları bölümler halinde sunacağım dedim. Bugün de 3. bölümde alt başlık olarak Resul Muhammed'in ayetlere, olaylara karşı tavırlarını Alt başlık yaptım. Bugün bu konu üzerinde bir sunum yapacağım. Resul Muhammed'in Medine hayatını iyi incelemek gerekiyor. Her şeyden önce insan olan Medine hayatı Resul Muhammed'in üzerinde birçok vasfın, makamın, yetkinin birleşmesiyle başlıyor. Bunları kısa kısa ele alıp inceleyelim. İnsan Muhammed, melek değil, Tanrı değil. O da bizler gibi bir insan. Yer, içer, hastalanır, uyur, yorulur. Terler, üşür, sever, korkar, endişelenir. Hayata dair düşünceler üretir, melek değildir. Veya Eric von Daniken'in Tanrıların Arabaları kitabında iddia ettiği gibi, uzaylıların bazı insanlar arasından seçip özellikle eğittiği insanlardan değildir. Muhammed kendini, ben de sizin gibi bir beşerim diye anlatmıştır. Beşer, yani insan olma özelliklerinin hepsini taşımaktır. Resul olarak dünya öncesi, dünya ahiret hayatı ile bilgide, bilinçte sağlam, temelli inançlar oluşturmasına rağmen ölen çocuğunun Rabbine giderken öldüğü için gözlerinden yaş geldiğinde arkadaşları şaşırmış. Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun demişler. Ağlamak insana özgü. Ölen çocuğunun Rabbinin katına gittiğini en kısa zamanda kendisinin de Rabbinin katına gideceğini bilen Resul, gerçeği bilen olarak ağlaması arkadaşlarını şaşırtırken, o ağlamanın insani olduğunu vurgulamıştır. Resul aynı zamanda Tanrı değildir. Her ne kadar sonradan bazı Müslümanlar gerçekten saparak, Resule farklı anlamlar yükleyerek Tanrılık mertebesine getirmiş olsalar da, Resul haddini bilmeyen değil, haddini bilen Tanrılık iddia etmemiştir. Resul Muhammed'in beşer olduğunu vurgulayan birçok ayet vardır. Böyle olmasına rağmen Resul Muhammed'e farklı anlamlar yükleyenler, putperestliğe dönüş yapanlar olarak hesap günü yargılanacaklardır. Allah, İsra Suresinin 93-94, Kef Suresinin 110, Enbiya Suresinin 3, Mü'minin Suresinin 34. ayetlerinde kısaca Resul Muhammed'in beşer olduğunu beyan etmiş ve vurgulamıştır. Rasul Muhammed her insan gibi kendine özgü kişisel karaktere sahiptir. Kişisel karakterinde güvenilir, insan olarak ortaya çıkar. İnsanlarla diyaloglarında saygıyı, sevgiyi, paylaşımı esas alır. İlişkilerinde adil olmayı ilke edinir. Tarihi rivayetler sadece Rasul olduğu dönemde değil, Rasul olmadığı dönemde de iyi bir insan karakteriyle insani ilişkiler kurduğunu belirtir. İslam gelmeden önce kurulan, Felfül Fudul örgütünde haksızlığa uğrayanların hakkını arama konusunda etkili, başarılı çalışmalar olmuştur. Resul Muhammed iyi bir mesleğe sahiptir. Yapmış olduğu serbest ticaret içinde çok başarılıdır. Eşi Hatice'nin sermayesini katlayarak artırmıştır. Ticaretinde dürüstlüğü, düzgünlüğü esas almıştır. Resul Muhammed aile reisidir, Eşleri, çocukları, torunları vardır. Onlarla her baba gibi her dede gibi ilişkiler kurar. Hatta dedeliğini abarttığına dair birçok rivayet vardır. Kendisinden olan ve eşlerinin daha önceki eşlerinden olan çocuklarına karşı davranışlarındaki adalet bütün insanlara örnektir. Eskiden beri bazı sapkın Müslümanların Resulün ailesi olarak sadece Fatıma'yı görmeleri bencillikten ve sapkınlıktan başka değildir. Onlar bilerek, isteyerek ehli beyt yani Resul'ün ailesi kavramını saptırarak kendilerine yeni bir din üretmişler. Resul'ün ailesi kavramında ifade edilen eski deyim olan ehl Beyt kavramını İslam dininin önüne yeni bir din anlayışı olarak koymuşlardır. Böylece putperestliğe adım atmışlardır. Resul Muhammed toplumun lideridir. Toplumu yönetir. Yönetimindeki Müslümanları, Yahudileri, putperest Arapları adalet içinde yönetmeyi esas alır. Bunda da başarı sağlar. Aynı zamanda toplumun sorunlarını çözer. Sorunlar, hukuki konuları kapsıyorsa, Müslümanlara hakim, Müslüman olmayanlara hakem olur. Hakim, Allah'ın yasalarına göre Müslümanlara hükmetmeyi, hakem, putperestlerin, Yahudilerin kendi aralarında verdikleri hukuki kararları gözden geçirerek, doğru mu, yanlış mı verildiğini tespittir. Bu konuyu ilk bölümde açıklamıştık. Toplumun yöneticisi olarak, diğer toplumların yöneticileriyle siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ilişkiler kurar. Onlarla gerektiğinde sulh anlaşmaları yapar. Rasul Muhammed, ordu komutanıdır. Ülkesiyle, toplumuyla savaşanlara karşı savaşır. 11 yıllık Medine hayatı içinde, savaşları yönetme açısından büyük bir daha olduğu ortaya çıkmıştır. Medine'de 11 yıl çalışmalarımızda, ele aldığımız savaşlarda bu konuyu derinliğine incelemiştik. Rasul Muhammed, Allah'ın Rasûlüdür. Rasul olarak Allah'tan gelen ayetleri tebrih eder, hayatında uygular, ayetlerle ilgili sorular olduğunda açıklamalar yapar, insanlara ayetlerin ne anlama geldiğini, nasıl uygulanması gerektiğini öğretir. Görüldüğü gibi Rasul Muhammed'in Mekke'de başlayan ve kişisel, ailevi, toplumsal özellikleriyle devam eden hayatına rasul olduktan sonra birçok vasıf eklenmiştir. Tespitlerimizde Rasulün yedi vasfını yani yedi sıfatını gördük. Bu sıfatlardan sadece bir tanesi Rasul sıfatıdır. Rasul Muhammed diğer sıfatlarında insandır. İnsan olarak mümindir, iyidir, dürüsttür, aile reistir, toplumun önderidir, yöneticisidir, ordu komutanıdır, hakimdir, hakemdir. Müslüman olarak kişiliğini oluşturur, ailesiyle, insanlarla, toplumla, toplumlarla, ordularla ilişkilerini kurar. Ama sadece Rasul sıfatıyla Allah tarafından kontrol ve koruma altındadır. Allah'ın ayetlerini kontrol ve koruma altında alır, kontrol ve koruma altında uygulayarak gösterir, kontrol ve koruma altında açıklar, ayetleri kişisel hayatında uygularken bizim gibi insandır. Zaafa kapılabilir, hata yapabilir ama Rasul olarak uygularken, açıklarken zaafa kapılamaz, hata yapamaz. Kişisel hayatında, toplumsal hayatında, yönetim hayatında, zafa uğradığında veya hata yaptığında Allah ayetleriyle uyarır. Bu yönde ayetlerde birçok örnek vardır. Mesela Enfal suresinin 67. ayetinde, Yeryüzünde ağır basıncaya kadar, yani küfrün belini kırılıncaya kadar, Hiçbir Nebi'ye esirleri bulunması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah, ahiret hayatınızın iyi olmasını ahireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Dinlenerek toplum lideri olarak uyarılmıştır. Tahrın Suresinin 1-2-3. ayetlerinde, Ey Nebi! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi, niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah ayetlere aykırı yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır, O bilendir, hikmet sayır. Nebi eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Nebi'ye açıklayınca Nebi bir kısmını bildirmiş, bir kısmından vazgeçmişti. Nebi bunu ona haber verince eşi bunu sana kim bildirdi dedi. Nebi bilen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 Günah olarak ne işlemişse karşılığı vardır. Onlardan bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse içinde çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların da bu konuda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 İfka hadisesi olarak tarihe kaydedilen bu olayda Allah Resulü iftiralardan bunalmış, konuşanlara siz iftira yapıyorsunuz dememiş, onlardan dört şahit istememiş, şahit getiremeyenleri iftira yapmaktan dolayı suçlamamış, cezalandırmamış. Aksine ne yapmıştır? Aksine eşi Ayşe'yi babasının evine göndermiştir. Halbuki daha önce zina suçlamasında dört şahit getirilmesi emredilmişti. Resul ailesi dışında suçlamar olduğunda 4 şahit isterken Ayşe'ye karşı iftiralarda 4 şahit isteme yerine karısına Rabbimin hakkında hüküm gelinceye kadar babaan evine git demiştir. Bu konuda Resul ve müminler uyarılmıştır. Ayet varken 4 şahit istenmesi gerekirken hükmün Rab'be bırakılması ne demektir? Ne demek? Ayet var, Rabbin hükmü var. Buna rağmen hüküm Rabb'e bırakılıyor. Ne demek? Ya hüküm unutulmuştur ya da hükmün kişisel uygulanmasında zafa düşülmüştür. Her iki durumda insanidir. Bu tür konularda ayetler çoğaltılabilir. Resul kişisel, aile reisi, toplum önderi olarak hükümlerinde insan olarak davranır. Ayetlerle uyarılır ancak ayetleri tebliğ, açıklama, uygulamayı örnekleme konusunda gelince iş değişir. Orada koruma altındadır. Orada kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle, kendi iradesiyle hiçbir şey yapamaz. Allah'ın bildirdiğini insanlara tebliğ eder, açıklar, uygulayarak gösterir. Orada iradesini ve aklını ve muhakemesini kullanamaz. Risale sıfatı altında onun ayetleri tebliğ ederken, açıklarken ve uygularken iradesini, aklını, muhakemesini kullanması yasaklanmıştır. Ama mümin olarak hayata, Allah'ın hükümlerini uygularken, İslam'ı uygularken... Kişisel hayatında zaaflar olur. Çünkü orada koruma altında değildir. Resulün Medine'deki hayatını konu alan ayetlerin gelişi farklı olmuştur. Bazen ayetler gelerek toplumdaki düşünceler, yaşamlar el alınmış, eleştirilmiş, yeni bir yapılanmaya yönelik hükümler bildirilmiştir. Bazen olaylar olmuş, Olayları değerlendiren, hükme bağlayan ayetler gelmiştir. Bazen Müslümanların veya Müslüman olmayanların sorduğu sorular çerçevesinde açıklamalar, bilgiler, hükümler gelmiştir. Hangisi olursa olsun, ayetler ister olaylardan önce gelsin, ister olaylardan sonra gelsin. Olaylar değerlendirilirken, olaylara dair hükümler verilirken ayetler esastır. Resul olayları Ayetlerle açıklarken, ister olayların anlamları üzerine, ister ayetlerin anlamları üzerine açıklamalar yapsın, her iki durumda da Rasul sıfatıyla hareketler. Zira ayetler ile olaylar arasındaki ilişkileri kurmak, ayetler ile olaylar arasındaki bağları hukuksal dille illet bağlarına tespit etmek, yani ayetin sihakını sibakını tespit etmek, Rasul sıfatıyladır. Müslümanların hukuk dilinde. Ayetler ile olaylar arasındaki tespit edilen illet bağlarına kasıt nedensellik, niçinsellik bağlarıdır. Mesela riba haramdır. Ribanın haram oluşuyla ile ilgili nedenler iki türlü tespit edilir. Birinci tespit ayetlerin ortaya koyduğu nedenler ve içinlerdir. İkinci tespit, Kur'an bütünlüğünde düşünen aklın ortaya koyduğu nedenler, niçinlerdir. Siyah ise ayetin geliş nedenidir. Yani bir ayetin, ayet neyin, hangi sorunun, hangi olayın üzerine indirilmiştir. Eğer ayetin indiriliş nedenini bilirsek, ayeti olayla birleştirerek olayları daha iyi anlamış, olaylara daha doğru hüküm vermiş, hükmetmiş oluruz. Riba olayını ele aldığımızda, riba ile ilgili ayetler geldiğinde ortadaki olay ribadır. Ayet riba olayını incelemek, riba olayına hüküm vermektedir. Sibak ise gelen ayetin neticesidir. Yani indirilen ayet hangi hükmü işaret etmektedir? Bir durum tespitimidir, yoksa bir tavsiye midir, yoksa bir bilgilendirme midir, yoksa bir hüküm müdür? İşte Allah Rasulü'nün ayetlerle olaylar arasındaki ilişkileri kurarken, ayetin siyah ve sibakına ilişkin açılımlar yaparken Rasul sıfatıyla hareket etmektedir. Müslümanların ayetlerin kontrolünde, Rasulün ayetlerde olan ve olmayan açıklamalarını bilmeleri gerekir. Rasulün sözlü açıklamaları, ayetleri uygularken tavırları, eylemleri, Müslümanlar için asıldır. Kur'an'da gönderilen ayetlerden büyük bir kısmının Müslümanları bilgilendirmek üzere geldiğini görüyoruz. Putperestlerin durumları, Resul kıssaları, Yahudi Hristiyanların durumlarını belirten ayetler, putperestleri, Yahudileri, Hristiyanları sorgulayan ayetler, bunların hepsi Müslümanları bilgilendirir. Müslümanlara nasıl davranacağını öğretir. Müslümanlar bu ayetlerden geçmiş toplulukların çeliştikleri, saptıkları konuları öğrenir. Öğrendikleri bu bilgilerle yollarını sağlamlaştırır. Putperestlerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla konuşurken, onlar hakkında sağlam bilgilere sahip oldukları için onların kandırmalarına izin vermezler. Özellikle Medine'de gelen ayetler, Yahudi din adamlarının Tevrat'a nasıl yaklaştıklarını ele alan ayetler, Müslümanların Kur'an'a nasıl yaklaşacaklarını, Kur'an'a yaklaşırken hangi açılardan sapabileceklerini göstermektedir. Gerek Resul kıssaları, gerekse Putterestlerin, Yahudilerin, Hristiyanların durumunu anlatan ayetler, toplumsal yaşama indirgenen ayetlerdir. Yani bu tür ayetler sadece düşünce boyutunda gelmiş, putperestlerin, Yahudilerin, Hristiyanların inançsal boyutuna elen ayetler değildir. Ayetler bizzat bu toplumların hayatları üzerine indirilmiş, siyakı, sibakı ile Müslümanlara yol göstermektedir. Dolayısıyla Müslümanlar bu toplumlarla yaşarken gerçekleşen olaylarla ilgilidir. Elbette Mekke'de İslam'ı tebliğ eden Resul Muhammed, Medine'de devletin başında yönetici olan Resul Muhammed ayetleri açıklamaktan, uygulamaktan birinci derecede sorumlu olduğu için toplumun her kesimiyle aktif ilişkiler içerisindedir. Yani putperestlerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla aktif ilişkileri vardır, pasif değildir, bir kenara çekilmiş, oturmuş, oradan ayetler okuyor değildir, iç içedir olaylarla. Dolayısıyla Resul'ün hayatından tarihsel olarak bir haber geldiğinde, putperest, Yahudi, Hristiyan toplumlarıyla kurduğu insani, toplumsal, yönetimsel ilişkilerle de gelmektedir ayetler. Eğer Resul'den gelen haberlerin hepsine hadis diye bakarsak, ki hadis haber demektir, olaylarla ilgili bize gelen haberler demektir. Dilimize geçen havadis kelimesinin kökünü oluşturur. O zaman Resul Muhammed'in putperest, Yahudi, Hristiyan toplumlara yaptığı hakemlikle ve aralarındaki konuşmalarla ve onlarla ilgili ilişkilerle ilgili haberler de mutlaka gelecektir. Denilecektir ki Resul Muhammed bir gün işte şöyle şöyle bir olay içerisinde oldu. Bu olay iki Yahudi arasındaki bir tartışmanın hakemliği olabilir. Mesela putperest toplum Medine vesikasına göre kendi aralarındaki ilişkilere atalarının dini putperesliğe göre kuracak. Sorunlarını putperesliğe göre hüküme bağlayacak. Verilen hükümden rahatsız olanlar Medine devletinin kralı olan Resul Muhammed'e adalet için gelecek. Resul olayı taraflardan, şahitlerden dinleyecek. Verilen hükmü neye göre karar verdiklerini soracak. Verilen hükmün doğru hüküm olup olmadığına karar verecek. Diyelim ki böyle bir olay oldu. Olayla ilgili Medine devletin kralı Resul Muhammed'in kararı bize kadar geldi. Gelen habere hadis dedik. Putperestlerle ilgili bu haber biz Müslümanları ilgilendirecek mi? İki putperest kavga etmiş, olay çıkarmış, liderleri hükmetmiş, bu hükmü hakim olarak Resulullah incelemiş, incelediği hükmün kararını vermiş. Sen haklısın veya sen haksızsın demiş. Böyle bir haber bize geliyor. Hadis diye geliyor. Çünkü birisi de görüyor, Resulullah böyle böyle yaptı diyor. Bizi ilgilendirecek mi? Resulün putperestlerin verdiği kararı, hakem olarak gözden geçirmesi, onlar için aradıkları adaleti iade etmesi, Müslümanlar için bir hukuk mu olacak? Allah'ın şeriatından mı sayılacak? Mesela Yahudi toplumu, Medine vesikasına göre, kendi aralarındaki ilişkileri Tevrat'a göre kuracak. Sorunlarını Tevrat'a göre çözecek, şükme bağlayacak, verilen hükümden rahatsız olan, Yahudiler, Medine devletinin kralı olan Resul Muhammed'e adalet için gelecek. Resul Muhammed olayı taraflardan, şahitlerden dinleyecek. Verilen hükmün Tevrat'a uygun verilip verilmediğini kontrol edecek. Yanlış bulduysa yanlış, doğru bulduysa doğru diyecek. Diyelim ki böyle bir olay oldu. Böyle olayların olduğunu bize hem Kur'an hem de tarih kayıtları bildiriyor. Bakara suresi, Alimran suresi bu tür olaylarla dolu. Şimdi tarihten gelen bu bilgiler hadis diye gelirse Resul Muhammed'in Medine Devleti'nin kralı olarak verdiği bu karar Müslümanları ilgilendirecek mi? Resul Muhammed'in Medine Devleti'nin kralı olarak Medine vesikası hükümleri çerçevesinde Yahudiler için vermiş olduğu Tevrat'a göre bu hükmü inceleyip doğru veya yanlış demesi şeriat mı olacak yani? Müslümanların hukuku mu olacak? İslam'ın hukuku mu olacak? Müslümanlara hüküm olarak uygulanacak mı? Bu tür rivayetlerin iki yönü var. Birinci yönü, Resul Muhammed'den gelen bu tür haberler, Müslümanları yöneten yöneticiye bir örnek olacak. Eğer Müslümanları bağlayıcı bir yönü varsa, aynı Resulullah gibi eğer bir devlet yönetmek için yola çıktılarsa, Müslümanlar kendi devletini yönetmek için yola çıktılarsa onun gibi davranacaklar. O da emrinde yaşayan Müslüman olmayan tebaya halka kendi dinleriyle, kendi hukuklarıyla özgür bir yaşam alanı sunacak. Aralarındaki ilişkilerin adil olması için çalışacak. Birbirleriyle ilişkilerde sorun çıkaran olduğu zaman en tepedeki yöneticiye gelip adalet isteyecekler. Nasıl Rasul Muhammed'e geldikleri gibi. Yahudi geliyordu. Ya Muhammed aramızdaki vesikaya göre biz Tevrat'a göre yaşamak ve Tevrat'a göre sorunlarımızı çözmek için seninle anlaştık. Ama bizim şu hahamlarımız bana zulmetti, Tevrat'ın hükümlerini uygulamadı diye şikayete geldiği zaman Resulullah olayı inceliyor, şahitleri dinliyor ve Tevrat'ta hangi hüküm var bunun için diye soruyor ve o hükmün uygulanmasını istiyordu. Böyle bir durumda Tevrat'ın o hükmü İslam'ın hükmü mü olacak? Medine vesikasındaki yetkiye göre bunu yapmak zorunda. Sorumluluğa göre bunu yapmak zorunda. Ama böyle bir hadis geldi. Şimdi şöyle mi diyeceğiz? Allah Resulü Tevrat'ın bu hükmünü uygulayarak o hükmün İslam hukuku çerçevesinde İslam'ın içine aldı. Böyle mi diyeceğiz? Yoksa o hükmün uygulanmasını kontrol ederek Yahudilere dini yaşamda özgürlük hakkını mı verdi diyeceğiz? Müslümanlara hukuk mu olacak yoksa onlara özgürlük hakkı mı olacak? İşte bu konuyu ne yazık ki Müslüman hukukçular karıştırmıştır, hadisçiler karıştırmıştır. Onların kendi dinlerine göre yaşamalarına izin verecek olan Muhammed, kendi yasalarına göre olayları çözümlemelerine izin verecek. En tepedeki yönetici olarak da toplumundaki her insanın adalet üzerinde yaşaması için verilen kararları gözden geçirip doğru ya da yanlış verildiğini kontrol edecek. Bu açıdan yönetici olacak, Müslümanlara Rasul Muhammed'in bu davranışları temel bir örnek olacak. İkinci yönü ise, Rasul Muhammed'in hayatından gelen bu tür rivayetlerin adına hadis desek bile, bu hadisler Müslümanlar için hukuk kuralı oluşturmayacak. Zira olaylarla ilgili hukuk kuralları, İslam'ın değil, putperestlerin, Yahudilerin, Hristiyanların hukuk kurallarıdır. Rasul Muhammed, Medine vesikasına göre, Medine devletinin kralı olarak gözden geçirecek bu hükümleri tarafların kendi hukuklarına uygun olarak karar verip vermediklerini gözden geçirecek, kontrol edecek. Görevi bu. Resul Muhammed'in gözden geçirdiği İslam'ın hükümleri olmayan bu kurallar Müslümanları ilgilendirmeyecek. Böyle olmasına rağmen hem ayetlerin sibakını, hem siyakını, hem de olayların siyakını ve sibakını anlamayan bazı hukukcular, yani bazı müştehitler, putperest hukukuna, Yahudi hukukuna göre, Verilen hukuki kararların Resul Muhammed tarafından gözden geçirilerek karara bağlanmasını İslam hukukunun kararı saymışlardır. Böylece Müslümanların hukukuna putperestlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan birçok hükmü katmışlardır. Mesela rejim hadisesi bunlardan biridir. Zina konusunda Allah'ın hükmü bellidir. Allah Müslümanlara zina olayıyla ilgili hükmünü bildirmiş olup rejim diye ayetlerde herhangi bir hüküm yoktur. Bugün ehli sünnet, ehli şia camiası ne yazık ki bu tür olayları İslam'ın kurallarına uygun değerlendirememiş, kendi hukuk kitaplarını ayetlere aykırı hükümlerle doldurmuşlardır. İlerideki bölümlerde hükümlerin analizine geçtiğimizde konular birebir olaylarla, birebir hükümlerle ayrıntılı olarak incelenecektir. Onun için burada kısa kesiyorum bu konuyu. Ayetlerle hükümlerin belirtilmediği konularda Allah Resulü ihtihad etmiştir. Resulün iştahadı ayetlerin olmadığı konulardadır. Ancak ayette geçen Arapça kelimenin farklı anlamları varsa o anlamlardan birinin Resulün seçmesi Resul için iştahat değildir. Yani bir ayet var, bu ayette geçen kelimeler var, bu kelimelerin anlamları farklı ve Resulullah diyor ki bu ayetteki bu kelimenin anlamı şudur diyor, bu iştahat değildir. Çünkü altında ayet vardır. Ama böyle bir seçim bugün için Müslümanlar için iştihattan ibarettir. İştihat herhangi bir konuda, herhangi bir olayda doğru hükme ulaşmak için insanın aklını, bilgilerini dayandığı temelleri dikkate alarak çaba göstermesi sonucunda şükme bağlamasıdır. Ceh kelimesinden kaynaklanmaktadır. Yani mücadele vermek. Neyin mücadelesini veriyor? Doğru bir hükme ulaşmak için aklını kullanıyor, bilgilerini kullanıyor, muhakemesini kullanıyor, iradesini kullanıyor ve bir olayın doğru değerlendirilmesini ve bu olayla ilgili hükmün doğru verilmesi için çaba sarf ediyor. Elbette akıl muhakeme şunu der. Doğru bir hükme ulaşabilmek için ucuz yoldan hüküm vermekten kaçınmak gerekir. Ucuz yoldan hüküm vermeyenler olaylarla ilgili bilgileri ayrıntılı olarak inceler. Olaya ilişkin şahitler varsa hepsini dinler. Maddi belgeler varsa onları inceler. Olayı hükme bağlayan bir ayet yoksa aklını, muhakemesini kullanarak hüküm verir. Ayetin hükmü varken farklı hüküm vermek İslam'dan sapmaktır. Müslüman hukukçuların rejim hükmü vermesi ayete aykırı hüküm vererek İslam'dan sapmalarıdır. Çünkü Allah hükmediyor. ile ilgili cezayı belirtiyor. Ama müştehit onu güya bir kenara koymuş. Gelen hadise göre. O hadisi de niye geldi anlamamış. Hadise göre hükmetmiş. Ayet varken hadis uygulanmaz. Dikkatinizi çekiyorum. Ayet varken Ayette muhalif hadis asla uygulanmaz. Her şeyden önce hadis ilminin metodik kuralları içerisinde ayete aykırı hadisler reddedilir. Metoduna göre bu hadis ele alınmaması gereken bir hadistir. Ha, mantık olarak ele alırsınız ama neden olduğunu, siyakını ve sibakını araştırırsınız. O zaman altında Yahudi'yi, altında efendim başka şeyi bulursunuz. Ama Müslümanı bulamazsınız. Resul Muhammed'in hem tarihi rivayetlerle hem ayetlerin açıklamalarıyla istat ettiği sabittir. Elbette Medine Devleti'nin Kralı Muhammed'in karşılaştığı olaylarla ilgili ayetler olmadığı zamanlarda toplumu başıboş çaresiz bırakması düşünülemez. Nitekim o olaylar gerçekleştiğinde ya olaylara ilişkin ayetin gelmesini beklemiş ya da Sorunun acilliğine binaen olaya hüküm vermiştir. Resul Muhammed hüküm verirken genelde müminlerden istişare ettiği yardımcıları vardır. Neredeyse İfk dışında hemen her konuda Resul Muhammed'in arkadaşlarıyla istişare ederek hüküm verdiği görülmektedir. Ama İfk biraz duygusal davranmış ve Ayşe'yi babasının evine gönderi vermiştir. Resulün ayetler indirilmeden verdiği hükümlere karşılık sonradan ayetler gelmiştir. Gelen hükümler bazen Resul Muhammed'i tasdik ederek hatta savunarak Allah Resulünün arkasında durmuştur. Mesela haram aylarda Bedir savaşının yapılması gibi. Bazen de Resulün verdiği kararları reddederek yeni bir hüküm belirtmiştir. Bedir esirleri hakkında verilen hüküm gibi. O örnekler çoğaltılabilir. Bütün bu olaylar göstermektedir ki, Rasul Muhammed'in hayatıyla ilgili her şey Rasul sıfatıyla ilgili değildir. Müslümanlar, Rasul Muhammed'in Rasul sıfatıyla gerçekleştirdiği olayları, açıklamaları, hükümleri, yaşamlarının temeli sayacaklardır. Bu konuda mutlaka Rasul Muhammed'i örnek alacaklardır. Bu örneklerden giderek İslam adına Hukuk oluşturacaklardır. Resul Muhammed'in insan, aile reisi, baba, dede, evlat, yeğen, ticaret adamı, arkadaşlık, dostluk, devlet başkanı, ordu komutanı sıfatlarıyla ayetleri uygulamalarının açıklamalarının dışında gerçekleştirdiği olaylarla da Müslümanlar Resul Muhammed'i örnek alacaklardır. Ancak bu örneklik üzerinden İslam adına hüküm verilecek örneklik değildir. Elbette kişisel olan bu örneklikler kişi olarak bizim de gelişmemizde önemli roller oynayacaktır. Müslümanlar olarak, Müslüman veya Müslüman olmayan herkesi okuyan, dinleyen, örnek alan insanlar olarak Muhammed'in de kişisel düşüncelerini, yaşamını örnek almamız gerekir. Birçok insanı örnek alan bir Müslüman için Muhammed'in, peygamberinin, rasulünün hayatını, kişisel düşüncelerini örnek almayacak. Ama ondan din üretmeyecek. Örnek alır, Ama din üretmek başka bir şeydir. Bu örneklik tek bir şartla kutsallaştırılıp yani Resul ve onun yaşadıkları onun kişiselliği kutsallaştırılıp din yapılmayacaktır. Eğer Muhammed'in kişisel özelliklerini kutsallaştırıp din yaparsak o zaman Resul İsa'ya inanan Hristiyanların, Resul Musa'ya inanan Yahudilerin durumuna düşeriz. O zaman inancımızda İslam diye bir din kalmaz. İnancımızdaki din, ehli kitap dini olur. Halbuki Allah Resulü'nü seçerek, ayetlerini insanları putperestlikten, kitap ehli olmaktan kurtarmak için göndermiştir. Yani bugün Muhammed'in niye Resul seçildiği sorulursa, niye Allah'ın zaman zaman İnsanlar arasından bir insanı seçip ayetlerine gönderdiği sorulursa bunun hikmeti nedeni nedir denirse nedeni nedir? Allah ayetlerini açıklıyor. Sapmaları düzeltmek içindir. Allah ne diyor? Siz bir din üzerindeyken bir ümmetken paramparça oldunuz. Zaman zaman Rabbiniz sizi uyarmak için aranızdan Resuller seçerek size gerçeği bildir. Gelen Resul gerçeği bildirir. Tevhid üzerinden sapmaları bildirir. En büyük sapma Allah'ın seçtiği Rasullerin Risalet sıfatıyla yaptıkları işi, kişisel sıfatlarla yaptıkları işle bütünleştirmektir. En büyük sapma budur. İşte o zaman Rasuller tanrılaştırılır. Bir Rasulün kişisel özelliklerini, kişisel düşüncelerini, kişisel sıfatlarını Risalet sıfatıyla karıştıran kişiler Rasullerini tanrılaştırmıştır. Tevbe suresinin 30, 31, 32, 33 ayetlerinde dile getirilen olay budur. Yahudiler ve Hristiyanlar İsa'yı ve Musa'yı ve arkasından rahiplerini ve hahamlarını ve alimlerini tanrılaştırmışlardır. Yani hem rasullerinin hem de rahiplerinin, hahamlarının ve alimlerinin kişisel özelliklerini İslam'ın delili saymışlardır. Risale sıfatıyla birleştirmişlerdir. O özelliklerden din üretmişlerdir. Allah'ın dinine eş, Allah'ın diniyle birlikte şirke girmişlerdir. Allah da uyarıyor. Müslümanların bu özü kavramayarak güya Allah'ı güya Resulü güya İslam'ı çok sevdikleri için Resul Muhammed'in kişisel özelliklerini İslam adına dini hüküm yaparak yoldan çıkmaları hesabı kolay verilecek bir şey değildir. Allah ayetlerinde sürekli uyarıyor. Neden ayetlerimi okumuyor? Niçin ayetlere uymuyorsunuz? Evet. Gerçekten niçin ayetleri okumuyor? Niçin ayetlere uymuyoruz? Bu soru, her birimizin samimiyetle kendimize soracağımız temel sorudur. Sınırları aşan, aşırıya kaçan her sevgi, insanı İslam inancından, tevhitten eder. Aşırıya kaçan sevgi, Allah için, Rasul için, İslam için olsa bile, dikkatini çekiyorum. Sevginiz eğer aşırıya kaçıyor ise, bu aşırıya kaçış Allah için bile olsa, Rasul için bile olsa, İslam için bile olsa, Nedir? İnsanı tevhidden eder. İslam'dan eder. Allah, biz Müslümanların, kraldan fazla kralcı değil, ayetlere göre düşünen, inanan, yaşayan, haddini bilen insanlar olmamızı istiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Allah, Bakara Suresi'nin 256. ayetinde, dinde zorlama yoktur derken, herkesi İslam'a zorlamak, Kur'an'ın neredeyse tamamında, her fırsatta, defalarca Allah, hesap görücü benim derken, Herkesin hesabını görmek, güya Allah'ı, Resulü, İslam'ı çok sevdiği için, Allah'a, Resulüne, İslam'a hakaretler, sövgüler yağdıranlara karşı aynı onlar gibi hakaretler, sövgüler yağdırmak. Ya niçin hakaret ediyorsun? E onlar da ediyor. Niçin sövüp sayıyorsun? E onlar da söylüyor e Sen Müslümansın. İlişkilerde her zaman araştırmadan, incelemeden, Müslümanlardan yana tavır alarak adaletten uzaklaşmak örneğin. Bir olay olmuş Müslümanla Müslüman olmayan arasında peşinen Müslüman haklıdır diyor. Öyle şey mu? Önce olayı dinleyeceksin, şahitleri dinleyeceksin. Gerçek suçlu kim? Bakacaksın. Peşinen eğer Müslüman haklıdır, Müslüman olmayan haksızdır dersen o zaman ne olmuş oluyor? Kraldan fazla kralcı ve yanlış yolda zulme sapan birisi oluyorsun. Rüya Allah'ı, Resulü İslam'ı çok sevdiği için iyilik olsun diye yalan hikayeler, haberler uydurmak. Bazı Müslüman... İlim adamları, Allah rızası için hadis uyduranları şu şekilde tespit etmişler. İyi bakın, Allah Resulü'nü çok seviyorlar ya, Allah'ı da çok seviyorlar, İslam'ı da çok seviyorlar. Bunun için Allah Resulü adına hadis uydurmuşlar. Şimdi bu konuda bazı küçük araştırmaya vereceğim size. Hafız Es-Suyuti, Tetrib-ül Rabi'de, Mevzu Hadis Bahsinde. Zühd ve ibadet ehli kimselerce Allah rızası için uydurulan hadisler bölümünde şöyle der bakın başlık böyle ne diyor Tetri bir rabide mevzu hadis bahsinde zühd ve ibadet ehli kimselerce Allah rızası için uydurulan hadisler bölümü zühd ve ibadet ehli yani hem ilim sahibi hem de ibadet sahibi hem takva sahibi bu adam hadis uydurmuş şöyle diyor Ebu Davud en Nihayi namı diğer bir başka ismiyle Süleyman bin Amr el-Badadi gece en çok ibadet eden, gündüzlerde en çok oruç tutan kişiydi. Bununla beraber hadis uyduruyordu. Es Suyuti et Tedrib sayfa 185'te geçiyor orijinalde. Yine Hafız es-Suyuti aynı eserde mevzu hadis bahsinde sünneti savunan taassup Ehli kimselerce sünnet düşmanlarına karşı uydurulan mevzu hadisler bölümünde şöyle diyor. Bakın başlığı görüyor musunuz? Sünnet düşmanlarına karşı hadis uyduruluyor. Hani bugün bazıları hadis düşmanı, sünnet düşmanı diye bazı insanları suçluyorlar ya, bakıyorlar kendi sözleri yetmiyor. Ne yapacaklar bu sefer? Rasul adına, Nebi adına ne uyduruyorlar? Hadis uyduruyorlar. Güya sünnet düşmanlarına haddini bildirecekler. Yani öyle bir hadis uyduruyorlar ki o hadis sünnet düşmanlarına haddini bildirecek. Hadis düşmanlarına haddini bildirecek. İbni Hıbban şöyle demiştir. Fakih Ebu Biş Ahmet bin Muhammed el-Mervezi kendi zamanında sünnete karşı gelenlere karşı en katı olan ve onu en çok savunan ve müsamaha göstermeyenlerden biriydi. Böyle olmasına rağmen hadis uyduruyordu. İbni de şöyle demiştir. Vehbin Hafsel Harrani, Salih Zevat'tan idi. 20 yıl kimseyle dünya kelamı konuşmadı. Hep dinden bahsetmiş. Dünya kelamı, bize böyle toplumda böyle şeyler var. Ben dünya kelamı konuşmam. Dinden bahsederim. Allah Allah. Sanki din dünyayla ait bir şey değil. Layıklar de aynı şeyi düşünüyorlar ya. Hani biz... Dine karışmıyoruz ki. Dünyayla dini ayırdık. Din dünyaya karışmasın biz de dine karışmayız diyorlar ya. Aynı mantık. Dikkatinizi çekiyorum. Bugün laikliğin mantığı ne? Dinle dünya ayrıdır. Biz dine karışmıyoruz. Din de dünyamıza karışmasın. Bak o adam da aynı mantığa ulaşmış o zamanlar. Daha o zamanlar. Ne diyor? 20 yıl kimseyle dünya kelamı konuşmadı. Ne konuştu? Dinden bahsetti. Peki din neyden bahsediyor? Dünya hayatından bahsetmiyor mu? Din ayrı bir hayattan mı bahsediyor? Dinnin bahsettiği şey dünya kelamı değil mi? İnsanın dünyasını tanzim etmiyor mu? İnsanın dünyasını düzenlemiyor mu? Böyle bir sakat mantığı görüyor musunuz? Daha ne zamandan başlamış? Şimdiki layıklara taş çıkartıyor. Rüya adam 20 yıl boyunca dünya kelamı konuşmamış. Hep dinden bahsetmiş. Lafa bak. Övgüyle bahsediyor bir de. Mantığı görüyor musunuz? Din işiyle dünya işini ayırmış. Adam dünya kelamı konuşmuyor. Din kelamı konuşuyor oluyor. Ve bu adam fahiş yalan hadisler uydurmuş. E bu kadar sapıtan bir insan, din, dünya kelamıyla din kelamı diye ayıran bir insan elbette hadiste uyduracaktır. Çünkü İslam anlamamış. İslam'ı anlamamış. İslam insanın dünyasını tanzim ediyor. Dolayısıyla her söylediği şey hem din kelamıdır, hem de dünya kelamıdır. Değişmez, ayrılmaz, bir bütündür. İslam'da din kelamı, dünya kelamı diye bir şey yoktur. Hepsi dünya kelamıdır, hepsi din kelamıdır. Es suyeti et tedrib. Sayfa 185 bundan bahsediyor. Allah rızası için halkın kalplerini yumuşatmak. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bu cümle çok entrasan. O kadar çok entrasan gördüm ki bu cümleyi. Allah rızası için halkın kalplerini yumuşatmak, hayra teşvik etmek için hadis uyduran kimselerden biri olan Gulamu Halil, namı diğer Ahmet bin Muhammed bin Galip el-Bahili, Zahid, dünya ve onun isteklerinden uzak, Kendine ibadet ve takvaya vermiş, halk arasında sevilen bir insandı. Hatta vefat ettiği gün, üzüntüsünden Bağdat'taki çarşıların kapıları kapatılmıştır. Yani halk o kadar çok seviyormuş bu insanı. Bununla beraber, zikir ve virtlerin faziletleriyle ilgili hadisler uydurmayı şeytan kendisine süslü gösterdi. Hatta kendisine güzel ahlakla ilgili bu anlatıp durduğun hadisler neyin nesidir dendiğinde, şöyle demiştir. Halkın kalplerini yumuşatmak için bunları uydurdum. Doktor Es-Sıbayi es, es ve Mekane Tuha Fit Teşriil İslami sayfa 87'de kaynak olarak verilmiş. Aynı mantığı Facebook'ta görüyorum. Facebook'ta bazen bir paylaşımda bulunuyorlar. Facebook'ta. Altına ya Ömer diyorlar, Hazreti Ömer diyorlar. Ya Hazreti Osman diyorlar, ya Hazreti Özel diyorlar. Ya Hazreti Muhammed diyorlar. Bazen de ayet diyorlar. Yani bakın sure ve nu, ayet numarası da vermiyorlar. Direkt ayet diyorlar. Hemen soruyorum. Kaynağı ne? E bilmiyoruz. E o zaman niye paylaşıyorsun? E güzel bir şey. O zaman güzel bir şey olarak paylaş. Altına isim yazma, altına ayet deme. E o zaman etkili olmuyor. Neden etkili olmuyormuş? Altına Ömer yazmazsa, Osman yazmazsa, Ali yazmazsa, ayet yazmazsa etkili olmuyormuş. Onun için güzel bir sözmüş. Altına ayet yazacak veya Hadis yazacak veya Ömer yazacak veya Osman yazacak, Ali yazacak. Mantığa bakın. Yahu güzel sözse yazarsın oraya hiçbir şey demezsin. Herkes beğenir, güzeldir. Altına Ömer yazınca mı o söz güzel olacak? Altına ayet yazınca mı o güzel söz güzel olacak? Güzelse güzeldir. Ama mantık bu. Aynı gulam-ı mantığı. İnsanların kalplerini hayra, güzelliğe teşvik için hadis uydurmuş. El-Hatibel Bağdadi, Tareb-i Bağdat da onun tercümeyi halinde der ki, Ebu Davud Es-Sicistani, gülâm Halil'in Bağdat'ın deccalı olmasından korkuyorum derken, Ahmet bin Kamil de, gülâm Halil 275 yılında Bağdat da vefat etti. Tabut içinde Basra'ya götürüldü, Bağdat'ın çarşılarının kapıları kapatıldı, erkekler, çocuklar, kadınlar cenazesinde bulunup namazını kılmak için koştular, Çabucak kılınıp götürüldüğünden bazıları yetişti, bazıları da kaçırdı. Basra'da defnedildi ve kabri üzerine bir kubbe yapıldı. Şimdi tapıyordur insanlar orada. Yiyecek olarak sadece bakla yerdi o kişi demiştir. El-Hatibel Bağdadi Taribül Bağdat 79 ve 80 Barak'ta yazılı. İşte bunlar salih, Allah rızası da uman olarak gözüken ama hadis uyduranların bir kısmı. Bu insanlar yaptıklarını gafletle yapmadılar, sevap umarak yaptılar. Uydurdukları hadisler sebebiyle dalalet toplu olarak değerlendirmeleri daha uygun. Salihlerden bir topluluk daha var. Bunlar kendilerine benzeyenler hakkında salihlerin gafleti kendisine bulaşmış denilen kimselerdir. Cahildirler, aptaldırlar, akılları yoktur. Uyanık değillerdir ve öğrendiklerinin sıhhatini tetkike önem vermezler. Ben alıntı okuyorum, dikkatini çekiyorum. Bunlar benim cümlelerim değil. Bundan dolayı yalan rivayetler farkında olmadan dillerinde dolaşıyordu. Çünkü işittikleri her şeyi tasdik edip onaylayıp bunu Resulullah'tan rivayet ediyorlardı. Oysa bu rivayetleri gerçekte Nebi'nin hadisleri olmayabilirdi. Fakat salih, ibadet ve zühd ehli olmalarından dolayı rivayetleri kabul edilip alınıyordu. Mülekkit hadis imamlarının bu gibi kimselerle ilgili sözleri şöyledir. Müslim, sahihinin mukaddimesinde rivayet eder ki, Abdullah bin el-Mübarek'ten Sufyanus Serviye dedim ki, Abbad bin Kesir'in halini, salih ve abid bir kişi olduğunu sen biliyorsun. Hadis rivayet ettiğinde asılsız şeyler anlatıyor. Bunu kim söylüyor? Müslim, sahih kitabında söylüyor. Asılsız şeyleri anlatıyor. İnsanları ondan hadis almayın diye uyarmak istiyorum. Ne dersin? Sufyan uygun olur dedi. Abdullah diyor ki bundan sonra bir mecliste oturduğumda abbat zikredilirse dini yaşantısını över fakat ondan hadis almayın derim. O yalancıdır derim. Müslim sahih mukaddime 94 sayfa. Yine Müslim sahihinin mukaddimesinde rivayetinde şöyle der. Yahya bin Said el kattan şöyle demiştir. Salihlerin hadislerde olduğu kadar başka bir şeyde yalan söylediklerini görmedik. Müslim de der ki yalan söylemek kasıtları olmadığı halde yalan onların dillerinde dolaşır demek istiyor. Müslim Sahih, Mukaddime 94. sayfa. Haki ve Yahya el-Kattan'ın hayır ehli diye gösterilenlerin yalanlarından daha çok kimse de yalan görmedim. Sözünü şerh ederken de şöyle der. Bakın ifadeyi görüyor musunuz? Hayır ehli diye gösterilenlerin yalanlarından daha çok kimse de yalan görmedim. Yani insanlar hayır ehli, takva ehli, züht ehli diye gösteriyor ama diyor ki El Haki, Yahya el-Kattan'dan rivayet ederek el-Kattan böyle söylüyor. Ben diyor hayır ehli diye, zühd ehli diye gösterilenlerin yalandan başka bir şey söylediklerini görmedim. Çünkü onlar ibadetle meşgul olduklarından hadislerin zaptı ve iyice bellenmesine eğilmediler. Yalancılar da bu zevaatın hadisleri arasında onlara ait olmayanları kattılar. Bu insanların bir kısmını da hayra teşvik Kötülüklerden sakındırmak için hadis uydurmanın sevabı olduğunu sandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylemenin ne kadar büyük günah olduğunu cehaletlerinden bilmediler, bilemediler. İbnü Muflih el-Hanbeli el-Ada buş-Şerriye kitabında. ikinci bölüm 156. sayfa. Abdülfattah Ebu Gutt'de. Lemahat min tarihi sünne ve ulumil hadis kitabında. Şöyle diyor. Evet. Tarihten gelen bu rivayetler, yorumlar, konunun önemini gösteriyordur. Yahudilerin, Hristiyanların kitap ehline dönüşmesi, onların İsa'ya karşı aşırı sevgilerinden, dinlerini her şeyden üstün tutmalarından kaynaklandı. İsa'yı tanrılaştırdılar, dinlerine yalan bulaştırdılar. Peki, aynı şeyi Müslümanlar yapmadı mı, yapmıyor mu? Bu sorular üzerinde çok ciddi düşünmemiz gerekir. Kısaca, Müslümanlar, Resul Muhammed'in olaylara Ayetlere yaklaşımını çok iyi kavramaları gerekir. Değilse, Muhammed'in Rasul sıfatının dışındaki yaşamını kendilerine din edinerek İslam dışına çıkarlar. Geçmişte ve günümüzde, Rasul Muhammed'in olaylara, ayetlere yaklaşımını çok iyi kavramaları gerekir. Değilse, Muhammed'in Rasul sıfatının dışındaki yaşamını kendilerine din edinerek İslam dışına çıkarlar. Geçmişte ve günümüzde, sünnet konusu Müslümanları bir hayli meşgul etti. Sünneti bir insanın uygulaması olarak alırsak, Rasul Muhammed'in vahyi tebliği, açıklaması, uygulaması vahyin sünnetidir. Vahyin sünneti olarak algıladığımız şeyin, Muhammed'in kişisel uygulamalarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür sünnetin temelini ayetler oluşturur. Bu sünnete Müslümanların uyması gerekir. Ayetlerin oluşturmadığı Rasul'ün sözleri, yani temelinde ayet olmayan Rasul'ün sözleri, fiilleri, takrilleri, yani Resul'ün uygulamaları, kişisel uygulamaları, kişisel sünnetidir. Konunun başında anlattığımız Muhammed insandır, ailesidir, toplumun lideridir, tüccardır, devletin kralıdır, ordu komutanıdır, hakemdir, hakimdir. Bütün bu sıfatlarıyla yaptığı şeylerin temelinde ayet yoksa ve kendisi karar vererek ya da arkadaşlarıyla istişare ederek iştahadıyla uygulamalar yapmışsa, Uygulamaları vahyin sünneti değil, kişisel sünnettir. Müslümanların kişisel olan bu sünnete uymaları zorunlu değildir. Ancak öğrenmeleri, karar verecekleri zaman dikkat etmeleri ufuklarını açar, zekalarını parlatır. Ama akılları, muhakemeleri başka bir şeye hükmettiyse sırf Resul'den geldi diye kendi kanaatlerini değiştirip uymaları gerçeğin dışına çıkmaktır. Ne Resul ne de Allah Müslümanlardan böyle bir şey istememektedir. Müslümanların temeldeki bu iki çeşit sünneti iyi kavramaları gerekir. Diyelim ve bugünkü sohbeti bitirelim. Teşekkür edenlere ben de teşekkür ediyorum. Sizin de kulaklarınızı sağlık. Sabrınız için size de Allah razı olsun. Diyeyim.